Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadep Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programından herkese merhabalar ben Leyla Aslan Ünlübay. E, bugünkü konumuz Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin Erciyes Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü zeytin projesi. Konumu, konuğumuz ise e, Buğday Derneği kurucu üyesi Güneşin Aydemir. Hoş geldin Güneş. Merhaba, hoş bulduk. <gülüyor> Merhabalar. Merhaba. Bize projenizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. E, proje 3 sene önce başladı. Evet. Aslında proje Erzurum Üniversitesi'nin projesi, TÜBİTAK destekli bir proje ve e, ortakları arasında Doğa Koruma Merkezi, OTDİ e, ve e, Bulay Derneği var. E, projeyi tasarlarken e, proje yürüten ekiple birlikte çalışmıştık. E, özellikle e, tarımın biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisini araştırmak isteyen bir ekipti bu. Ee, ekibin içerisinde e, işte kuş e, uzmanları var, kelebek uzmanları var, e, böcek uzmanları var, e, bitki uzmanları var. E, tarım e, nasıl etkiliyor biyolojik çeşitliliği e, bunu e, araştıran bir ekip. E, burada biz e, Buday Derneği'nde biliyorsunuz işte Kaz Dağları'nda bir süredir bir ekibi yaşıyor. E, Kaz Dağları da e, Edremit Körfezi diyelim. Ee, aslında Türkiye'deki en fazla zeytinciliğin özellikle yağ üretimi için, zeytinyağı üretimi için yapılan zeytinciliğin e, merkezi. E, burada yoğun bir şekilde e, zeytincilik yapılıyor. E, aynı zamanda Çanakkale yani Çanakkale ve Balıkesir illerine yayılan bir e, coğrafya burası. Ve e, Çanakkale kısmında da e, özellikle organik sertifikalı e, zeytincilik yapılıyor. E, projenin tasarımında şöyle bir e, çerçeve belirledik. Organik tarım ile e, konvansiyonel e, tarım yapılan zeytinliklerin biyolojik çeşitlik açısından farklarını ortaya koymaya e, yönelik bir projeydi bu. Yani organik zeytinlik yapıldığı zaman biyolojik çeşitliği nasıl etkiliyor bu? E, konvansiyonel yapıldığında nasıl etkiliyor Buradaki biyolojik çeşitlikten kastımız bizim yabani biyolojik çeşitlilik yani biliyorsunuz işte tohumların çeşitliliği de bir biyolojik çeşitlilik olarak sınıflandırılıyor ama ona tarımsal biyolojik çeşitlilik diyoruz bizim burada aslında doğa doğadaki yaban yabanı biyolojik çeşitlilikten bahsediyoruz ve üç sene boyunca hem işte bu kelebek kuş böcek Örümcek, bitki varlığı gibi parametrelere bakıl. Bunların araştırmaları yapıldı dönemsel olarak belli bir bilimsel metodoloji çerçevesinde. Bunun yanı sıra seçilen alanlarda çiftçiler, zeytin üreticileri ne gibi faaliyetlerde bulunuyorlar? Bu üretim faaliyetini nasıl şey yapıyorlar, uyguluyorlar. Bunlara da bakıldı. Bunlarla ilgili anketler yapıldı. Yüzlerce çiftçiyle anket yapıldı. E, 20'nin üzerinde pilot alanda alan seçildi. Bu alanlar düzenli olarak e, takip edildi. E, ve e, buradaki uygulamalar tespit edildi. E, ve çok enteresan sonuçlar elde edildi. Tabii daha henüz raporu çıkmadığı sonuç hı hı. E, olarak proje yeni bitti ama çok böyle çarpıcı sonuçlar var projede ben de onu sormak istiyorum mesela bu biyolojik çeşitlilikte ciddi bir fark var mı yani konvansiyonel organik arasında yani çok ciddi bir fark oldu mu çok belirgin bir fark şu şekilde çıkıyor aslında organik ve konvansiyonel olmasından daha ziyade e, aslında toprağa işleme şekliyle alakalı bir fark ortaya çıktı. Bu da çok e, belirgin bir fark. E, bunun sonuçlarını bilimsel e, olarak yakınlarda e, yayınlanacak zaten. E, şöyle ki e, aslında zeytin e, monokültür yapılan bir e, tarım. Yani zamanında burada aslında kızılçam ormanları varmış. Tabii ki zeytin makinin bir Doğal bir bitki örtüsünün bir parçası fakat aynı zamanda işte burayı e, ormanlardan açılma zeytinlikler yapılmış. Yaklaşık 60-70 yıl e, öncesinde e, zeytine verilen teşvikle e, zeytinciliğe geçmiş e, buradaki e, çiftçiler. E, ondan önce daha e, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar işte Rumlardan kalan zeytinleri e, işliyorlarmış. Öyle yaşlı ağaçlar da var ama ağaçların çoğu genç. Ee, ve çoğunlukla yağ verimi yüksek çeşitler e, kullanılmış. Yani aslında monokültür bir e, tarımdan bahsediyoruz biz e, zeytin dendiği zaman. Ve burada uygulama olarak e, organik ve konvansiyonel arasındaki en temel fark aslında e, zeytinde e, bir zeytinliklerin altındaki bitki örtüsünü ortadan kaldırıcı. E, ki bunu ya otileciyle yaparsınız konvansiyonel. Çerçevede işte bildiğimiz bu ot ilaçlarını verirsiniz, bitki örtüsünü ortadan kaldırırsınız, ya da işte toprağı sürerek ya da otları biçerek yaparsınız. Şimdi tabii organik tarımda ot, ot ilacının kullanılmasına izin verilmiyor, ama konvansiyonel üretime geçen eee çiftçiler yani konvansiyonel üretim yapanlar bunlar konvansiyonel tarımda otilici kullanılıyor ve organik tarımda kullanılmıyor. Fakat organik tarım yapan çiftçiler de e, bunun yerine aslında toprak toprak sürüyorlar. Ve aslında bu toprak sürmeyle otilici kullanma e, uygulaması arasında biyolojik çeşitliliği etki açısından hiçbir fark yok. İkisi de aynı derecede zararlı. Öyle mi? Yani organik diye aslında e, biz eğer e, kullanmıyoruz o tileci, Evet. sürüyorsak arazimizi toprağa zarar verdiğimiz için topraktaki çeşitliliği, toprağın e, yapısını bozduğumuz için e, aynı aynı oranda yabanlı biyolojik çeşitliliğe doğa açısından zarar veriyoruz. Bu çok belirgin bir örnek olarak ortaya çıktı. Hı. Bunu da nasıl e, ortaya çıkarıldı? Örneğin, e, hiç sürme yapmayan, e, ama konvansiyonel yani tarımsal üretim içerisinde olmayan, konvansiyonel diyebileceğimiz, hiç üretim ya, şey e, zeytinliği sürmeyen e, bazı alanlarda yaklaşık e, belli türlerde, özellikle kelebek türlerinde yani bitki örtüsüne bağlı olarak yaşayan diyelim dile e, türlerde yaklaşık dört katı bir artışın olduğunu gördük. Yani çok ham verilerle konuşuyoruz bunu. Hı hı. E, burada da şuradan diyoruz e, ki aslında e, gerçekten toprağı sürmek Ot ilacını kullanmak kadar zarar veriyor. Yani birbiriyle eşdeğer aslında. Peki hem ot ilacı kullanmak hem toprağa sürmek biyolojik çeşitliğe aynı oranda zarar veriyorsa çiftçi ne yapacak? Yani zeytin e, e, üreten çiftçi ne yapacak? Sürmeyecek ot ilacı da kullanmayacak ama nasıl mücadele edecek o şeyle kendi kendine olup bitiyor mu onlar? Burada şöyle bir öneri, son yastığımız toplantı zaten bütün bu önerilerin yani çiftçilere ne önerici üzerine yoğunlaşılmış bir toplantıydı. E, ve burada e, aslında şöyle şeyler çıktı ortaya, eğer toprağı iyileştirirsek biz, e, toprağın iyileşmesine izin, izin verirsek ki bu aslında otları biçmek, e, bir kere baharda e, biçmek. Ee, ve daha sonra yazın ortasında biçmek, otlar yeşilken biçmek ve o otları bırakmak tarlada. Aslında e, toprağa işte oradaki çürümenin başlaması, toprağın mikrobiyolojik faunasının e, ve florasının e, oluşması ve oradaki toprağın verimliliğiyle verimliliğine çok iyi bir katkı yapacağını e, biliyoruz. Uygulama olarak bunu öneriyoruz. Fakat bunun uygulanmasında bazı sorunlar var bir kere çiftçi toprağa şeyi otları biçmekte zorlanıyor çünkü bu bir maliyet bu bir iş gücü ve aslında şöyle de bir şey var yani bir kere bile yapmakta zorlanırken iki kere yapmasını istememiz çok iyi bir yaklaşım olur mu bilmiyorum yani isteriz de yapmazlar. <gülüyor> Eee artı bir de işte şöyle bir ön yargı var. Toprağı sürdüğümüz zaman toprağı havalandırıyoruz. Ön yargısı var. Yani toprağı sürmezsek verim düşer. Ee, ön evet. var. Halbuki toprağı sürmek ister derin, ister daha yüzeye yakın olsun, herhangi bir şekilde toprağı sürmek ee, toprak, toprağın üst tabakasındaki canlılığı, o canlılığın oluşturduğu ilişki ağını, besin ağını ee, tamamen yok eden, parçalayan e, ve öldüren. Yani sonuçta aslında uzun vadede, orta ve uzun vadede toprağın topraktaki bütün canlılığı yok eden bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. Yani bununla nasıl, e, yani toprağı iyileştirmenin en şey yolunun toprak üstündeki bitki örtüsünü belli sürelerde e, şey yapıp yeşilken ee, biçip toprakta bırakmak olduğu hmm. e, ortaya çıkıyor. Peki şey bu sadece zeytincilik için geçerli bir şey midir yoksa toprağa sürmek her halükarda e, biyoçeşitlilik açısından e, korkunç bir şey midir? Evet evet toprağı sürmek oldukça her zararlı işte. bir e, e, eylem aslında bizim tarım anlayışımıza hmm. e, oldukça <gülüyor> da ters bir e, bakış açısı. Ama toprak işlemesiz tarım gibi disiplinler de ortaya çıkmaya başlandı ve bunlar uygulanıyor ülkemizde. Konya'da özellikle pilot alanlar var bunların uygulandığı. Ee, ama biz biliyoruz ki toprağın artık yani toprak mikrofiyonu üzerine yapılan son çalışmalarda biliyor ki toprağın üst tabakasında toprak kendi başına bir canlı ekosistem. Ve bizim aslında canlı bir ekosistem halinde tutmak dışında toprağa çok fazla insan olarak yap, yapacağımız bir şey yok. E, hatta daha iyisini yapmamız imkansız. Yani evet. e, eğer toprağın canlılığını koruyacak bir takım önlemleri alabiliyorsak e, bizim ne gübreye ne başka bir şeye ihtiyacımız yok. Çünkü toprak kendi kendine yaşayan bir ekosistem e, ve kendi içinde kendi besin ağını oluşturan, minerallerini, toprağın mineralini çözen uygun miktarlarda canlılardan oluşuyor. Bu canlılık oğunu oluşturmanın da bir bilimi var e, ve e, o canlılık canlılığın oluşmasının e, temel kuralları aslında işte doğanın temel kurallarıyla da paralel. Yani biz orada işte oradaki bitkileri sürekli üzerinden alıp uzaklaştırırsak, anız yıkarsak. Ee, işte o bitkileri e, öldürmek için bir takım kimyasallar yükseltik. Topraktaki canlılığı sürekli olarak öldürüyoruz. Ve toprak artık bir besleme ortamı olmaktan, bitkiyi besleme ortamı olmaktan e, çıkıyor. Sadece bir e, boş bir mekan haline geliyor. Ve içinde gıdası, besleyiciliği olmayan bir toprağda ekim yaptığınız zaman o bitkiyi yaşatmanın tek koşulu aslında dışarıdan yaşatmak e, bir de sokmak oluyor. Evet. Yani e, toprağa şimdi tabii toprağa sürmek bütün şeyi e, yok ediyor dediğiniz zaman çok böyle e, e, sanki ulaşılması çok zor bir şey gibi söylüyorsunuz. E, yani bunu hani hadi canım falan der herkes burnu kıvırır karşılar kalkar diyor ama e, sonuçta şey olarak bildiğimiz bir gerçek bu tarımdaki en zarar veren etkenlerden eylemlerden bir tanesi toprağa sürmek. Öyleyse anlık çözümlerin uzun vadede ciddi zarar verdiğini söyleyebilir miyiz burada? Yani Kesinlikle. çünkü toprağa yani, sürmek anlık ki. bir çözüm. Peki proje ne kadar sürecek? Yani 3 yıl dedin, 3 yıl önce başladı dedin. Hala devam ediyor mu? Yoksa proje bitti. bitti. Projenin bitiş toplantısını geçtiğimiz ay yaptık. Yani bitiş ama projenin araştırma kısmı veri toplama kısmı i̇şte çok gizli miktarda veri toplandı bu verilerle başka sonuçları da çıkacağız inşallah hı hı. ama şu an bilmiyoruz çünkü analiz süreci var şu anda verileri ee, ayrıca zeytinciliğin başka bir önemli problemi de burada zeytin sineği ve çok yakın zamana kadar havadan ilaçlama yapılan bir bölge burası ee, hala yapılmıyor yaparak... ama galiba değil mi? Hala havadan ilaçlama yapılmıyor sanırım. Yani havadan ilaçlama bütün Türkiye'de 2006 yılında yasaklandı. yasaklandı. Evet. Ama e, özellikle törfez bölgesinde işte geçtiğimiz süreye kadar havadan ilaçlama yapıldı. E, hmm. Çünkü işte şöyle söyleniyor, deniyor ki bilimsel olarak baktık biz zeytin sineği bir yerde başladığı zaman havadan ilaçlama dışında başka hiçbir çözümü yoktur zeytin sineği. Peki var mıdır? Ee, de, zeytin, zeytin sineği Çizdiği anlamda zeytine, zeytin kalitesine, çıkan yağın kalitesine zarar veren bir faktör. Bunu biliyoruz. E, fakat öte taraftan e, tabii bu da çok şey, e, kestirme bir e, çözüm. Yani zeytin çıktı, ona ilaç atalım ve kurtulalım bu şeyden. Çok kestirme bir çözüm. Aslında zeytin için artıyor. Onun doğal e, avcıları var mıdır? Ya da toplamda. Yani zeytin sininin verdiği zararla aslında zeytin sininin ilaçlaması ya da işte toprağın bu şekilde sürülmesi bir bütün olarak bakıldığında, bütüncül olarak bakıldığında çok daha doğal yöntemler bulabilir miyiz? Bu anlamda yapılan araştırma yok. Bilimsel bir bakış yok. Zaten tarımın genel problemi bu. Yani tarım aslında son derece bilimsel yaklaşılması gereken bir şeyken Son derece bilimden uzak ve kara düzen evet. çeşimde giden, psikolojiye dayalı giden bir faaliyet maalesef. <gülüyor> Halbuki işte çiftçilerin üye oldukları kooperatifler, birlikler, bütün bunların yani bu birliklerin ve kooperatiflerin ürünün pazarlanması haricinde aslında üretim, üretimi için bu tür çalışmaları da yaptırması gerekiyor. Yani ben bunu çok önemli Biz bizim projeyi yürütürken bölgede olmamıza rağmen veri da çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Yani bir kere doğru düzgün veri yok. Yani Kayıt ya altına alınan veri yok. Evet yani veri toplanmıyor. Veri toplanmıyor hiçbir yerde. Halbuki veri geliyor oraya. Yani belli bir disiplin içerisinde, belli bir kategorizasyon, bir bilimsel çerçeve içerisinde o veriler... Toplanabilirse geçmişe yönelik olarak çok ciddi sonuçlara varabiliriz. Ama veri yok. Yani birincisi veri yok biliyorsunuz o veri o şekilde toplanmamış. Yani yağhanelere gidiyorsunuz. Geçen sene ne kadar ize etmiş ne kadar yağ çıkardınız... ...hangi tarihler arasında verim nasıl yükseldi bunları görebilir miyiz diyorsunuz. Çok basit bir veri aslına bakarsanız. Yani çünkü işte bir yağhane açıldığı tarih belli, kapandığı tarih belli... O süreler içerisinde gelen reisinin miktarı belli. Bunlar bir şekilde kayda alınıyor. Fakat veri olabilmesi için belli bir düzen içerisinde olması gerekiyor. Ve tutulması gerekiyor. Yani saklanması gerekiyor. Böyle bir alışkanlık yok bizim e, geleneğimizde. Dolayısıyla veriye ulaşmanız e, çok e, kolay değil. E, i̇kincisi veri paylaşmak konusunda sıkıntılar var. E, bu kurumlara gittiğimiz zaman yani veri yok ama olsa da sanki vermeyecekler gibi e, davranılıyor. E, ki bu işte o, bu da sonuçta devlet ülkenin bir projesi yani bilimsel yapılan bir projesi. Bu tür zorluklar nedeniyle aslında çok net bilimsel sonuçlara ulaşmanız da e, mümkün olmuyor. Ya da çok uzun süreler bu araştırmaları bizzat kendimiz yapmamız gerekiyor. Böyle sıkıntıları var. Ee, tabii. Peki e, proje sırasında yaşadığınız bu sıkıntıların e, çözümleri bulunabildi mi? Yani projeyi bitirirken e, ne şekilde siz üstesinden geldiniz bunların? Vallahi bir kısmını aslında şey tamamen bilimsel modelleme yoluyla e, bu yenilerden e, sonuçlar çıkarılmaya çalışılacak. Çok çok iyi bir ekip. Bir kere, yani onu söyleyeyim. Ben açıkçası ben de biyoloji eğitimi almış birisiyim, bilimsel araştırmalarda çalışmış birisiyim ve şey hani ekipe baktığım zaman tecrübesi ve bilimsel donanımı açısından çok yani tekrar tekrar hayran oldum kendilerine ve şey hani bazı şeylerin üstesinden gelmek imkansız. Ee, ama e, bu sonuçlardan yani çok fazla veri toplanmış durumda çok fazla veri sesi var elimizde ee, bu verilerden e, en doğru sonuçlara çıkacak yolları modellemeleri e, bu ekip e, zaten e, hani, bulacaktır artı zaten orada bir fikir birliğine varıldı yani bu çalışmalar yapıldı i̇şte en son toplantı birazcık da bunun içinde. E, fakat şunu söylemem gerekiyor hani veri yok veriye ulaşmanın zor e, vesaire vesaire hani böyle bir bilimsel araştırma geleneğine ihtiyaç var falan demenin yanı sıra aslında bu konular çok yeni konular öte taraftan dünya açısından yani şimdiye kadar işte doğaya bakıyorduk e, bir yandan doğanın işlemesini e, kavramaya çalışıyorduk e, bir de bir yandan işte ee, tarımsal araştırmalar vesaireler bunlar da yapılıyor tabii ki fakat e, tarımın doğa olan etkisi e, insanın buradaki rolü insanın e, tarım yoluyla doğayı daha iyileştirebileceği ya da onarabileceği katkı sunabileceği e, doğadaki yok oluşu tahribatı önleyebileceği onun üstüne geliştirebileceği gibi konular zaten çok yeni konular. Dolayısıyla yeni bir bilimsel bakış açısı gerekiyor. Öncelikle yeni metodolojiler gerekiyor. Ve bundan da daha önemlisi yani aslında buna açık olan bilim insanlarına ihtiyacımız var. Yani çoğunlukla işte içine girdiğimiz ve yetiştiğimiz geleneği devam ettirme şeyimiz olduğu için, eğilimimiz olduğu için insanlık olarak bu bilim camiasında da olan bir şey var. Bir yeni bakış açılarına açık e, bilim insanlığına ve bunları kolaylaştıran çalışmalara ve e, bunu tasarlayan bilimsel çalışmalara ihtiyaç var. Bu açıdan e, hani bu sonuçlara ulaşmamış olsaydık biz e, bu projenin e, çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum ben. Çünkü hmm. doğa bilimcilerle tarım e, konusunda çalışanların kafa kafaya verdiği bir proje oldu. Peki Güneş'in bu projenin devamı ya da başka üniversitelerle işbirliği kapsamında bir üst hali olacak mı? Böyle bir planınız var mı? Şöyle özellikle bu otlatma, şey, toprak sürme meselesi önemli bir çıkısı bu projenin. Yani bunu aslında şey olarak biliyoruz hani onarıcı tarım konusunda çalışan başka e, kuruluşlar, insanlar işte permakültür diyoruz, bütüncül yönetim diyoruz e, konuşuluyor. Bu yani hani onarıcı tarımdaki önemli şeylerden biri toprağı onarmak zaten ve sürümenin de bu toprağın onarımını çok ciddi anlamda e, engellediğini, e, toprağı tahrip ettiğini biliyoruz. E, bunu bir kere bilimsel olarak bu proje önemli bir çıktı olarak bir numarada ortaya koydu. Dolayısıyla bu sürmenin etkisini bizatihi gözlenebilecek e, ya da sürmemenin etkisini bizatihi gözlenebilecek daha pilot bir çalışma yapma niyetinde bu ekip. E, onu söyleyeyim. Yani Güzel. devam projesinde buna yönelecek e, evet. büyük ihtimalle. Ve bu önerilen uygulamaları, hani otları biçme, bırakma vesaire dediğim uygulamaları bizatihi uygulayacak çiftçilerle belki şey yapacak, e, uygulayacağı bir uygulama projesi olarak devam etmek istiyor. E, i̇ki, e, Peki. devam olarak Bunları söyleyebilirim. Peki e, bu yaşadığımız sıkıntılar, bu tarımla ilgili problemler e, sadece devlet desteği ile çözülebilecek şeyler mi? Yani bizler bireysel olarak ne yapabiliriz? Hem STK'lar hem işte üniversiteler, diğer kurumlar. Biz bir şey yapamayaz mıyız? Bütün her şeyi devletten mi beklememiz gerekiyor? Çözüm nedir? Yani e, burada aslında şöyle söyleyeyim. Kesinlikle e, bu, bunun çözümü <gülüyor> tek bir şeyden çözülemez. Yani çözümü sadece devlet getirecek diye bir şey söyleyemeyiz. Burada çiftçiler, çiftçiler, çiftçi birlikleri, bilim insanları, e, sivil toplum örgütleri, bunların hepsinin çok önemli e, şeyi var. Yani toplum, toplumun bütününde böyle bir bilinç artışı olması gerekiyor. Tüketici dahil olmak üzere. E, yani toprağa, çünkü olayın mantığı zaten yani siz ana kaynak, bitkilerin yetiştiği, hayvanların o bitkileri yediği bir tarım sistemi, gıdanızı bundan üretiyorsunuz. Ana kaynağınız toprak ve toprağın e, varlığını kendi başında da sürdürülebilir, çok güçlü de bir e, kaynak. Yani e, zaten bize ihtiyacı yok. <gülüyor> Tek yapmamız gereken, hani e, zaten onun doğal şekilde e, devamlılığını, e, o mekanizmayı anlamak ve yardımcı olmak. Ee, ve bu bilgi çok önemli bir bilgi. Bunu çocuklara, büyüklere, kadınlara, erkeklere, çiftçilere, tüketicilere herkese anlatmanın yolunu bulmamız lazım. Ee, bu yönde bilimsel araştırmaların yapılması lazım, uygulamaların paylaşılması lazım. Yani aslında Buğday Derneği yıllardır çok güzel bir şekilde yaptığı ve yapmaya devam edeceği ee, bu ağ kurma, meselesini bunun üzerinden e, yapmamız ve herkesle de işbirliğinde olmamız gerekiyor. Bana kalırsa hiçbir zaman e, bu konular e, gıdamızı nasıl ürettiğimiz, ne tür gıdayla resseldiğimiz, yani bu konular çok bizimle alakalı konular. Ve biz bu kontrolüyle almadığımız sürece her zaman e, başka birilerinin kontrolünde yaşayacağız demektir. Yani o nedenle zaten bu en başta bizim direksiyon sorumluluğumuz diye düşünüyorum e, ve çok da e, insanı geliştiren, e, merakını şey yapan, açan konular. E, o yüzden tavsiye ediyorum herkese e, bu konularla daha yakından e, ilgilenmelerini. Evet, programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. E, evet Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında bugünkü konuğumuz Buğday Derneği kurucu üyesi Ay Demirdi ve bize eee Üniversitesi ile Buğday Derneği'nin ortak yürüttüğü çok değerli zeytin projesinden e, Türkiye'deki tarım politikalarından bahsetti. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam.